Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 67 gün kaldı. Bugün sizlere dünyadan kısa kısa nükleer tehdit haberleri vermek istiyorum. Greenpeace Fransa'da yine nükleere karşı eylemdeydi. Fransa'dan Rusya'ya gönderilmek istenen uranyumu durdurmak isteyen 3 Greenpeace eylemcisi uranyum zenginleştirme tesisinde eylem yaptı. Eylemciler Fransa'nın Triscaten şehrinde Rusya'ya gönderilecek olan içi uranyum dolu kargoyu Demir yolunda bloke ettiler. Rusya çöplük değil yazan bir pankart açan 3 eylemci, kendilerini uranyum zenginleştirme tesisinin kapısına zincirledi. 9 saat süren eylem, polisin son eylemciyi de tutuklamasıyla son buldu. Böylece Rusya'nın çöplük olmadığını göstermeyi hedefleyen eylemciler, nükleer atık taşınmasını saatlerce geciktirmeyi başarmış oldular. Bu arada Fransız haber ajansı, Nükleer Güvenlik Kurumu'nun Kuzey Fransa'daki Flamanville santralindeki trityum ihracının arttırılacağını duyurdu. Yetkililerin zararsız olduğunu iddia etmesine rağmen trityum, kısa ömürlü hidrojen izotopu olan radyoaktif bir madde. Greenpeace dahil dört çevre örgütü bu duruma itiraz etti. Konu hakkında bir uzman açıklama yaparak ne canlı organizmalarda ne de besin zincirinde üzerinde trityum birikim sürecinin ne olacağını bilmediklerini dile getirdi. Böyle bir artışa karar vermeden önce çok daha derin araştırmalar yapılmasının gerekli olduğunu ifade etti. Nerede kaldı? Temkinlilik. Nerede kaldı? Risk azaltma. Kanada Nükleer Güvenlik Komisyonu e, CNSC, Kanada Ontario'daki Bruce Nükleer Santralinde çalışan 217 kişinin Kasım sonunda bir kazada radyoaktiviteye maruz kaldığını açıkladı. Kanada'da bugüne kadar bu kadar çok insanı etkileyen başka bir olay yaşanmamıştı. Demek ki nükleer santrallerde ne kadar yeni olurlarsa olsunlar tüm güvenlik açıklarını kapatmak mümkün olmuyor. Ve insanlar bu nedenle sağlıklarını kaybediyorlar. CNSC işçilerin alfa adı verilen radyoaktivite türüne maruz kaldıklarını belirtti. Alfa radyasyonun ciddi anlamda tehlikeli bir çeşidi. Belirli bir ölçünün üstünde alındığı zaman kansere yol açıyor. CNSC ölçümlerde güvenli sınırın aşıldığını gözlemlediklerini açıkladı. Bu kadar ciddi bir kazaya rağmen Ontario nükleer inadından vazgeçmiyor. Kanadalı Ontario şirketi Pickering nükleer santralini 10 yıl daha işler durumda tutabilmek için 300 milyon dolar harcayacaklarını açıkladı. Şirket, maliyetin çok yüksek olduğunun farkında olduklarını da söyledi. Ülkedeki çevre kuruluşları, Ontario'nun nihayet doğruyu söylediğinin altını çizdiler. Yani onlar da nükleeren enerji olarak pahalı bir enerji çeşidi olduğunu biliyorlar. Sera gazı salımını azaltacağını açıklayan, ancak hedefleri gülünç derecede düşük tutan ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri de vardı. Amerika Birleşik Devletleri yenilenebilir enerjilere yöneleceğini de söylemişti. Ancak Obama bu hafta hatalı bir enerji politikası izlediğini ortaya koydu. ABD nükleer santral için 8.3 milyar dolar devlet desteği sağlayacaklarını açıkladı. Yani başka bir deyişle nükleer lobilik ABD vatandaşlarının vergisini kendi cebine indirecek. Devletin sağlayacağı bu teşvikle Georgia'da iki nükleer reaktör inşa edilmesi söz konusu. Üstelik inşaatı da yıllar alacak ve söküm maliyetleri de halka yüklenecek. Halbuki bu teşvikler yenilenebilir enerjiye verirse çarpan etkisi yapar ve bize doğa ile dost bir gelecek hazırlamakta umut verebilirdi. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu geçtiğimiz hafta Gaziantep'te nükleer enerjiye dair görüşlerini açıkça dile getirdi. Eroğlu önce nükleer enerjinin çevreci olduğunu iddia etti. Hatta daha da ötesinde bu enerji kaynağının temiz olarak bilindiğini söyledi. Ancak Eroğlu sözlerine devam ettikçe oldukça tutarsız bir tablo ortaya çıktı. Birkaç dakika önce nükleer enerjinin çevreciliğinden ve temizliğinden dem vuran sayın bakan, biz sanki nükleer enerji tesisi kurmasak nükleer serpinti ve kazalardan korunacak mıyız diye sordu. Eroğlu böylece nükleer enerjinin tehlikelerinin farkında olmadan İtiraf etti ve etrafımızdaki nükleer santrallerin de buna sebep olabileceğini ortaya koymuş oldu. Enerji Bakanlığı'nın kendi verilerine göre planlanan enerji yatırımlarımızın hemen hemen yarısını yapacağımız iki nükleer santralden toplam enerji ihtiyacımızın sadece %3'ünü karşılayacağız. Bu arada bakanlık enerji açığımızı daha fazla doğalgaz, ithal kömür ve petrol alımı yaparak karşılamayı hedefliyor. Peki yenilenebilir enerji kanununun? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüleceği gün geri çektirerek bu tablonun değişmesini engelleyen ve kirli enerji kaynaklarına mahkum olmamıza sebep olan kimler? Bunun araştırmasını sevgili dinleyicilere bırakıyorum. Araştırırken yolunuz düşerse sizleri nükleer.greenpeace.org adresine bekliyoruz. Nükleere karşı harekete geçmek için imza atmaya çağırıyoruz. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 67 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin Geleceği. Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri. Hazırlayan ve sunan Ulgar Özdemir.